Boş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Greenpeace'e göre COVID-19 salgını başladığından beri plastik endüstrisi gerek Türkiye'de gerekse dünyada tek kullanımlık plastiklerin bizi koronavirüsten koruyacağına dair yanlış bir algı yaratarak plastik kullanımını teşvik etti. Plastikten Kurtul Hareketinin üyeleri Greenpeace, Amerika Birleşik Devletleri ve Upstream'in çağrısına katılan 18 farklı ülkeden 115 sağlık uzmanı tek kullanımlık ürünlerin yeniden kullanılabilir ürünlerden daha güvenli olmadığını, yeniden kullanılabilir sistemlerin temel hijyen kurallarına uyulduğu sürece güvenle kullanılabileceğine dikkat çekti. Halk sağlığı evimiz olan gezegenin de temizliğine dikkat etmek zorunda diyen Fogarty Uluslararası Merkezi Ulusal Sağlık Enstitülerinden Dr. Mark Miller şöyle dedi. Covid-19'un etkisini azaltmak için yeniden kullanılabilir çanta, muhafaza kapı ve mutfak eşyalarının güvenli kullanımını yerine gereksiz tek kullanımlık plastiklerin teşvik edilmesi çevreyi, su sistemlerini ve gıda tedariğini olumsuz etkiliyor. Açıklamada bilim insanları, akademisyenler, doktorlar, halk sağlığı ve gıda ambalajı güvenliği konusundaki uzmanlar evde kullanılan temizlik ürünlerinin yeniden kullanılabilir ürünler gibi sert düzeylerde etkili olduğunu belirtti. Aynı zamanda açıklamada COVID-19 sürecinde dünyada bazı dükkanların yeniden kullanılabilir ürünlerin kullanımını yasakladığına ve bazı plastik yasaklarına geçici durdurma getirildiğine dikkat çekildi. Greenpeace Amerika Birleşik Devletleri'nden Graham Forbes'a şöyle dedi. Devletlerin ve özel sektörün hem çevreyi hem de çalışanları ve alıcıları koruyarak yeniden kullanılabilir sistemlerin güvenle uygulanabileceğini bilmeleri hayati önem taşıyor. İnsanları güvende tutmak için, gezegeni korumak için plastik endüstrisinin gizli pazarlaması yerine bilime kulak vermeliyiz. Greenpeace Akdeniz Plastik Proje Sorumlusu Nihantemiz Ataş ise insan ve çevre sağlığı bir bütün. Artık bilimin ışığında adım atmalı ve çevre sağlığını tehdit edecek bilgi kirliliklerinden sıyrılarak bir dakikalık çözümlere değil büyük resme bakmalıyız tek kullanımlık ürünlerin koronavirüs üzerinde bir kalkan etkisi görmediğini bilim insanları açıkça belgeliyor. Bu yüzden kendi hijyenimizle beraber kullandığımız çok kullanımlı ürünlerin hijyenine de özen göstererek bu süreci gezegenimiz için minimum hasarla atlatmalıyız, dedi. 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, COVID-19 salgınının dünyanın küresel bir kriz karşısında gerekli güçlerle harekete geçebileceğini ortaya koyduğunu söyledi. İsveç'ten Sweden Radio'ya konuşan genç aktivist, Covid-19 salgınının iklim açısından hiç olumlu bir gelişmeye neden olmadığını söyledi. Thunberg, salgın nedeniyle değişen günlük hayatın iklim kriziyle başa çıkmak için gereken adımlarla yalnızca küçük bir benzerliği olduğunu söyledi. Thunberg, Covid-19 trajedisi, İklim konusunda acil bir durumda ne yapılması ve nasıl hareket edilmesi gerektiğini göstermesi dışında hiç uzun vadeli pozitif etki yaratmadı dedi. Thunberg, güçlü konumdaki insanların Covid-19 döneminde gereken her şeyi yapacaklarını söylediklerini ve insan hayatına bedel biçemezsiniz sözlerini hatırlattı. Thunberg, hava kirliliğinden de milyonlarca insanın öldüğünde buna da bedel biçebiliyoruz dedi ve dolayısıyla artık Covid-19'la mücadele ettiğimiz gibi iklim kriziyle de mücadele etmemiz gerektiğini söyledi. Ordu Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde yapılan katı atık çöp tesisine karşı mücadele edenlerin suç duyurusu nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne 88.499 lira para cezası kesildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çöp tesisinin sularının ve ormanların kirlenmesine yol açtığını belirten İlk Küvezliler Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne direkçe vermişti. Ekoloji Birliği'nde yer alan habere göre Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne verilen ceza sonrasında açıklamada bulunan Emrah Duman, direkçeye verilen yanıt halkın çığlığını duymayanlara, duymak istemeyenlere ders oldu dedi. Cumhuriyet'ten Kayhan Ayhan'ın haberine göre 2010 yılında bir grup çevreci yurtdraşı ile Tunceli Barosu'na üye bazı avukatların Pülümür Vadisi içinde yapılması planlanan Pülümür Hes ve Barajı'nın iptali için açtıkları dava 10 yıllık hukuk sürecinin sonunda çevrecilerin zaferiyle sonuçlandı. Ankara 14. İdari Mahkemesi verdiği kararda Pülümür Vadisi'ne yapılması planlanan Pülümür Hes ve Baraj projesinin tümden iptal edilmesine hükmetti. Projenin iptalinin ardından dava açan yurttaş ve avukatlar adına yapılan açıklamada konuşan Tunceli Barosu, Avukatlarından Özgür Ulaş Kaplan şunları söyledi. Pülümür HES'in bölgeye vereceği zararın ekolojik dengeyi bozacağını belirterek buradaki birçok kurum ve kuruluşa resmi başvuru yaptık. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne, DSİ'ye, Milli Parklar Müdürlüğü gibi birçok kuruma yazılar yazdık. Bu baraj ve HES iptali gerekçelerimizi ilettik. Pülümür HES yapılırsa onlarca köy sular altında kalacak. Şehrin ana mezarlığı olan Asri Mezarlığı sular altında kalacak, bazı mahalle ve birçok köy sular altında kalacak, kutsal mekanlar yok olacak, ekolojik denge bozulacak ve bölge iklimi farklı bir hale bürünecek demiştik. Ancak bu kurumlar bu talepleri resmi olarak reddedince biz de yargı yoluna gittik ve pürümür HES projesinin iptalini istedik dedi. Normalleşme süreciyle beraber İstanbul'da hava yine kirliliğe bürünüyor.